damlalar. Tevazu ve mahviyette toprak gibi olmayı tavsiye eden Hazreti Mevlana. Sahabet i cömertlikte güneş gibi olmayı. Nasıl ki güneş iyi kötü ayırmıyor, herkese ışınlarını bol bol gönderiyor, ışıklarını, Feizlerini gönderiyor ya işte onun gibi Sehabet-i cömertlikte güneş gibi ol derken tevazu ve mahviyette toprak gibi ol diyor. Tevazu'nun, alçakgönüllülüğün en güzel misali toprak belki de. İşte büyük şair Nabi'nin tevazu tavsiye eden sayısız mısralarından bir iki örnek sunalım. Tenbehaki ki olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Çok güzel bir misal getiriyor şair. Hak toprak demektir. Ten ve haki ayz olan şebnem gibi üftadenin. denin. Şebnem, şeb gece nem bildiğimiz nem, ıslaklık şebnem, gece ıslaklığı olur, yani çiğ damlası. Tevazu ile yere yüzünü süren çiğ damlasından ibret al ey insan olu diyor. Çiğ damlası tevazu edip yere yüzünü sürdü ya, işte o sayede bakın ne olur. Sabahın ışınları, ışık, ilk ışıkları, güneşin, hurşit güneş demek, hurşidin ilk ışıkları, o çiğ damlasını alır göklere çıkarır. Tenbeha ki aciz olan şebnem gibi üftadenin, cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Tevazu edersen yükselirsin demeye gelir kısaca. Bir başka beytte de, de, bir başka şair, Neşfü nema eyleyemez girmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür diyor yani diyor bir tohum ancak yere girerse tevazu edip toprağın altına girerse büyür neşvü eder aksi halde neşvü nema eyleyemez neşvü nema eyleyemez girmeyicek hake nebat onun gibi mütevazı olanı Rahmeti Rahman büyütür. Sen eğer tevazu edersen Cenabı Hakk'ın rahmeti seni büyütür. İnsanlar sana hürmetkar olurlar. Sen saygıya layık olursun, büyürsün. Ama kendini büyük zannedersen, büyüklenirsen ancak kendin kendini büyük bilirsin. Herkesin gözünde küçük ve hatta tiksinilecek bir yapı arz edersin. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun sevgili dinleyiciler. Yani böyle kibirlenip değil mi? İnsan kendini büyük zannediyor. Ne komik bir vaziyet. Herkes onu küçük görüyor. Esasta da küçük. Kibir alçakların adetidir diyor İmam Şafii. Kibir alçakların adetidir. İşte şairlerimiz de böyle güzel misaller getirmişler. Neşrünema eyleyemez girmeyecek. Hakanebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür gibi. ''Lazım gelirdi servi çenarda miyvedar, fazlı hünerde medhali olsa kıyafetin.'' Yine Nabi böyle söylüyor. Dikkat edelim beyte. ''Lazım gelirdi servi çenarda miyvedar, servi ağacı ve çınar ağacı meyve vermesi lazım gelirdi.'' ''Lazım gelirdi servi çenarda miyvedar.'' Ne olsa? ''Fazlı hünerde medhali olsa kıyafetin.'' Fazilet ve hüner bakımından eğer kılık kıyafetin, büyüklüğün, iriliğin bir faydası olacak olsaydı upuzun selvi ve geniş çınar meyve verirdi. Halbuki biliyorsunuz ki o uzun heybetli ağaçlar, büyük ağaçlar, kimi uzun kimi geniş ağaçlar meyve vermez de kısacık vişne ağacından lezzetli meyveler alırsın. Yani kişinin fazileti iri görünmesinde, büyük görünmesinde, büyüklenmesinde, şişinmesinde filan değil. Fazilet ilimdedir, fazilet takvadadır, fazilet ahlaktadır.